Elhamdülillah ve salatu ve Ala Resulillah Şimdi bir soruda Bir arkadaş soruyor İki sorusu var Rabbil Aleminle ilgili Birincide diyor ki Allah subhanahu teala Yeri çocuğu altı günde yarattı Sonra istirahat et, İstirahate çekti nedir bu nasılı İkinci soruyor diyor Allah subhanahu teala Kur'an içerisinde Bazı ayette demiyor ben Bazında ben diyor bazında biz diyor Bu nedir yani Şimdi arkadaşlar bu Allah subhanehu ve teala Kaf surasında 68. ayette buyuruyor وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ ve ma سَنَا min لُغُبْ لُغُبْ nedir? Yorgunluk değil. Yorgunluğun daha azı. Yani hiç böyle beze bir şey tokunmadı. Bir aziyet tokunmadı. Hiç böyle bir Tık bile yeriz biz avam dilinde Hiç bile bir şey etkilemedi Yani yorgunluğun adı imkansızdır geçsin Rabbil Alemin için Rabbil Alemin yorgunluk e, onun sıfatı mükemmel sıfatı olduğu için Yorgunluk nedir? Eksiklik sıfatıdır Bir insan yorulur çünkü eksik eksiktir bedeni yoruluyor Yoksa Allah subhane ve teala mükemmel olduğu için yorgunluk olmaz Allah Teala diyor وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ فِي وَمَا بَيْنَهُمَا Yer ve coç ve aralarında çini bütün arasında ne var ise yani bu evreni bu evreni biz altı günde yarattık. Bunun karşılığında bizi hiçbir hiçbir şekilde bir yorgunluk mesh Yani tokunmadı bize. Bu apaçuk muhkem bir ayettir. Sahihtir. Ama bazı tefsirlerde maalesef İsrailiyet olan dediğimiz Yahudilerden gelen bazı rivayetler işlemiz bunu da alimlerimiz maalesef bazı gaflete gelmiş nakletmişler buna da insanlar inanıyorlar maalesef ama muteber muhakkik mufassirler bunu kesinlikle reddediyorlar. Mesela Tabari'dir, İbn Kesir'dir ve hakeza. Çünkü Yahudiler hatta İbni Kesir katade radıyallahu anh katade tabi'inidir. İbni Abbas'ın telebesidir. Dür Yahudiler dediler ki Allah'ın üzerine Allah'ın lanet olsun Allah Subhanahu ve teala Yeri gögü yarattıktan altı gün sonra Ne yaptı? İstirahate çekti yedinci gün O da ne günüdür? Cumartesidir Onun için cumarteleri Yahudiler istirahat ederler Hiç çalışmazlar Ama Allah teala bunu reddediyor Ayette Kaf surasında apaçuk ve Bitti o kadar yani biz niye uğraşalım ıı, açık ayet var için. Niye ıı, filan demiştir, han olmuştur? Niye geldi olar tamam olmadı? Biz neyle muhasebiz? Allah-u Teala diyor Kur'an-ı Mubin gönderdik size. Kur'an-ı Mubin bi, bi mubin. Kur lisan Mubin. Kur'an apaçıktır, lisan-ı Mubin. Cizli bir dil değil, açık bir dil de Arap'tır. Bunu bütün Arap dilini bilen anlarlar. Ha burada bir dipnot düşerim. Bazı e, bazı mesela Arap ülkesinde her çeşit Arapça konuşur ama Arapçayı biliyor. Hayır. Arapça Arapçayı biliyor. Kur'aş dili. Kur'aş dili bugün de okuduğumuz asıl Kur'an dilidir. Onu bilmek için bugün de Arap alemindeki avam konuştukları asıl Türkçe değil. E, Arapça değil. Nasıl bizim Türkçe'de edebiyat dili Mesela büyük edebiyatçıların dili Gramarı var Türkçenin Mesela edebiyeti var Bir de halk şukaktan bir, bir insanı getir Doğudan yen başka bir köyden getir Sen diyebilir misin bu, bu kitap dili Türkçe konuşuyor Bazen kitap dilini anlamaz o Neden anlamaz Çünkü gramarı var Arapça, Tabi bu Türkçe dili Arapça dilinin yanında çok zayıf kalır Çünkü Arapça dili Çok çetrefilli bir dildir e, Bir dildir Ondan dolayı bir not da düşünün burada. allah Teala Arapçayı, Kur'an-ı Kerim'i e Arapça göndermeseydi, Arapça dili ne olurdu? Yok olurdu. allah Teala ki dil yaratmış en zor. Bir Egrikiller dili, o da Yunan, eski Yunan dilleri, Aflatun zamanında geldiği dil, bir Arapça dili. Afrikli dili, Egrikillerin dili, Yunanların dili o kadar zordur ki ne olmuş? Kaybolmuş. Muhafaza edemediler ona, zordur, kayboldu gitti. Şu anda da yoktur. Ama Arapça dili Allah neyle muhafaza etti onu? Kur'an İçerim'den. Eğer Kur'an İçerim olmasaydı Arapça dili muhakkak kaybolurdu. Ve şu anda Kur'an İçerim aramızda bütün kitaplarımız fusha Arapça. Bütün Arap aleminde üniversiteye kadar fusha Arapça okuyorlar. Ama avam diliyle e, Kur'an dilinin yüzde seksen ilgisi yoktur. O ne demektir? Zor dildir. Onun için Kur'an-ı Kerim apaçuk Arapça dilden anlamış. Bugün de Arapça dildiğinde alimler anlarlar. Ne diyor? Lugub tutmadı bizi. Lugub messetmedi bizi. Onun için yorgunluk Allahu u Teala'ya nispet olmak Allah kurusun kifirdir. allah Teala'ya yorgunluk nispet olunmaz. Ne olunur nispet Allahu Teala? Çamal sifatları her zaman. Ayrıca ee, yeri gögü yaratan Allah subhanehu ve teala bir günü e, e, bir günü sizin bin yılınızdır bazı rivayette bir günü on bin yılınızdır onun için Allah subhanehu ve teala bu yahudilerin bu uydurukluk Allah teala yahudileri yalanla suçladı bu türlü meseleler bizim kitaplarımıza geçmişse de biz bunlara kesin ve muhakkak inanmıyoruz Evet çünkü onlar e, peygamberler katilidir. Allahu Teala'ya iftira atarlar. Allahu Teala dediler fakirdir, ihtiyacı var bize. Ayette geçtiği gibi Yahudilere inanılmaz. Biz neye inanıyoruz? Kur'an-ı Kerim'imize. Çi Kur'an-ı içinden ne batıl gelir ne de e, şey gelir. E, yalan ve iftira. Mükemmellik bir e, kitaptır. Allah-u Teala'nın dediklerine biz olduğu gibi inanıyoruz. Evet. E, bu da böyledir. Bizim için e, onlar diyorlar altıncı gün e, şeydir. Altı gün, yedinci gün e, cumartesidir. Bizim için icma alınan yedinci gün e, cuma günüdür. Bu da e, Allah-u Teala haşa kefe istirahat Allah-u Teala'ya nispet etmek küfürdür. Bu böyle. İçinci de niye Rabbil alemin biz dedi? Demedi ben. Bazı ayette diyor, bazı ayette biz diyor. Şimdi biz arkadaşlar bu azamat dilidir. Mükemmellik dilidir. Bazen Allah subhanehu teala alimler diyorlar ki ben rızkını veririm. Anlatabildim mi? Ben rızkını veririm. Ben yaratırım. Bazen ne diyor? Biz yaratırız. Şimdi bir kral ne diyor? Emrimizi verdik. Anlatabildim mi? Emrimizi verdik. Kral tektir ama emrimizi verdik nedir? Yani benim devletim, haşamatım, bakanlarım, vezirlerim hepimiz anlaştık emrimizi verdik diyor. Kral diyor. İşte bu azamet dilinden konuşur. Ama kral dese ben emrimi verdim orada nedir? Diyor? Bir şeyde verir ki vezirler mezirler ona karşı gelemez. Ya Allah Subhanahu taala bazı yerde sadece Allah'ın yapabildiği şeylerde ben verdim diyor. Bazında da de bizi katıyor. Biz burada nedir? Yani ben e, ben rızkı veririm. Biz bir rızkı veririz diyor. Ne demektir biz rızkı veririz? İşte biz meleklere, melekleri göndeririz. Melekler e, şeyi dağıtırlar, rızkı dağıtırlar filan. Bu babdan da e, olur. Ama asıl olana, asıl olan lugatta geçen biz azamat babındandır. Çokunluluk azamat babındandır. Onun için Allah Teala e, biz diyor. Evet. E, bu da alemler bunun üzerine ittifak etmişler. Bunda bir sorun yoktur. ha Bazı insanlar, bir arkadaş soruyu da soran şunu soruyor. Bazı insanlar Allah kurusun şeytanın vasfası var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şeytan gelir Sene diğer seni kim yarattı Allah Allah'ı Allah kim yarattı Ne dersin ondan sonra Resulullah diyor Allah'a iman ettim seni de Allah, Senden de Allah'a sığınırım Çünkü şeytanın vasfası bitmez Onun için bazı insanlar Şeytana uyarak Şeytanın ilhamıyla Şeytanın vahyiyle Bu fikirler gelir Sapıklığın önünde engel yoktur ne diyorlar? Biz derçen manası çok Allah var. Çok ilahlar var. Çok Rablar var. Demişler biz. Haşa ve kefa. Haşa ve kefa. Allah birdir. Şeriki yoktur. Biz Müslümanlar bütün gruplarıyla böyle inerliyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alem.